Sırattan incedir sevda köprüsü, Beraber geçelim tutellerimde Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü, Beraber uçalım tutenlerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa, Aldanma ayaza yele yağışa, Giden ilkbahara gelecek kışa, Beraber göçelim tutellerimde. Gündüz şafakla vurup korku beklenilmez kapıda durup isterse zehir olsun isterse şurup beraber içelim tutellerimde. Çağır hayallerin en ötesini, yakından duyarsın aşkın sesini sonsuz mutluluğun penceresini Beraber açalım tutellerimde. Hatırla kaybolan hatıraları Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları Beraber seçelim tutellerimde. Şüphe başlangıçtır karar nihayet. Zamanı zamana etme sikayet. Kaçma kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tuteller